Modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Fahir çok say demirci. Buyursunlar efendim. Buyuralım. Önce bir günaydın diyelim. Önce bir günaydın. Ondan sonra sabahleyin Papa'nın gideceğini bir kez daha hatırlatarak. Hatırlatalım. Hatırlatmak kadar. Trafikte <gülüyor> bekleyenler varsa şurada 3-4 saatleri kaldı. Evet. Dün e, Papa'nın ziyaretini biliyorsunuz e, neler yiyecek neler içecek konusunda yine gazetelerin e, şeyleri var. E, ne derler ona. Hmm, öngörüleri var. İsterseniz onlardan biraz Bence vereyim. Bence şu anda dünkü trafik durumunu yaşayan dinleyicilerimiz saatlerce arabalarında bekleyen dinleyicilerimiz neler yemesi, dediklerini <gülüyor> işlerinden geçirmiştir. Tabii gün boyunca. E, ama e, ben kahvaltıda ne yiyecekler onu söyleyeyim. Gerisi <gülüyor> sen kahvaltı. Femenlileri vardır. Şunu yesin, bunu yesin falan diye. O ya. zaman ben bahsetmeyeyim hiç ya. Hiç bahsetmeyeyim. Vallahi hiç, hiç bahsetmeyim ben çünkü iki saatini orada geçirmiş bir insan olarak. Ama ben size o zaman... Dün gece huzur içinde yattım. Yani Birlik Mahallesi'nde tam bir huzur hakimdi. Senin... Kapıları açtım. Bütün sokak kapıları, apartman herkes de öyle yapmış. Nüfus yüzlerinin fotokopisini istediler mi Fahir senden de? yok canım. Birlik Mahallesi'nde çünkü yürüyerek o bölgeye girmek isteyenlere nüfus hüzdanını alıyorlarmış. Fotokopüsünü çekip öyle içeri salıyorlar. Yok alıyorlar. be İstanbul'da öyle. Ankara'da hiç öyle bir şey yok. Peki bir soru daha soruyorum size. Sor canım. Risibisi pilavı nedir? Fribisi pilavı. <gülüyor> Risibisi pilavı. Risibisi pilavı. Risi pilavı evet ya ben de onu sen bilirsin Acaba düşünün. bu dinleyicilerimizin söylediği bir çeşit. Meyhane pilavını biliyorum. Meyhane pilavı biraz dünyevi olur. <gülüyor> sen sesin az geliyor ya. Benim sesim az yenir. Benim sesim... <gülüyor> Rizi pilavı eşliğinde süt danası, burgu makarna ve ahududu soslu irmik tatlısı ikram edilecekmiş. Uçakta ama. Uçakta. Bugün sabah kahvaltısında yemeyecek. Abi buradan yani. İzmir'e giderken... Vere bak o... adam nereden girdi, oradan konu rizi bizi diye ne yiyeceğini söyledi gene. Vallahi bravo. <gülüyor> Hayır, dünyevi mi değil mi onu merak ediyorum ben. Abi o rizi bizi pilavı havadayken, bu Ege'nin bahsettiği pilav. Havadayken zaten dünyadan koptuğu için orada istediğini yiyebilir. Ha dünyevi şeyler ya inince gene bulgura talim demiş Papa. Doğru. Evet o zaman Oktay Bey siz başlayın ben devam edeyim. Arzu ederseniz ben Bu başlayayım siz devam papa edeyim. Papa giderken evet. şu Fahir'i götürebilir mi ya? <gülüyor> Niye abicim ya? Ben Nereye Papa yüzünden ya? dün iki saatimi arabada Fahir'le geçirdim. E ne güzeldi işte. Ha, çok Hoşbet sohbet ettik. Böyle iki lafın belini kırdık. Bir de iki defa yol tarif etmeye kalktı. Buradan geçelim. Sağa da. Sağa. Sağa. <gülüyor> diye yönlendirdi ve hiç bilmediği yerler. Her seferinin olur mu canım? ben yıllarca buraya gidip gel Burada benim arkadaşım oturuyordu falan diye bir takım yalanlar. Yalan de. değil mi? Gecenin karanlığında girdik bir yerlere. Abi trafik tamamen değişmiş benim yapabileceğim ne var yani. Çok özür dilerim ya. Sen abi, nereye kadar bıraktın? Fare girdin mi? Birlik Mahallesinin oraya kadar. Abi, bizim evde <gülüyor> buralar çok güzel diye ben orada bıraktım fare İyi, güzel olmuş. Buyurun Fahir Bey. Hadi. Siz Hadi verin, dün bir haber vermiştim ben. 60 yaşla ilgili çok önemli. Evet. Hatırlarsanız. Bunun 60 yanı, yaşın üstündekiler tabii alındılar. Adı, alındılar. Bunu. Alınan isimleri de ben burada vereceğim. Hıncal Uluş'la başlayalım. Neyde haberimiz? 60 yaşından sonra Tıs demiş. E, tıs. Türkiye'de, Türkiye'de böyle bir durum var. Ve ayda bir diye de bir e, söylenti çıkmıştı. E, <gülüyor> evli erkekler için doğru olabilir. Benle alakası yok. Hıncal e, köşesinde mi yazmış? Diyor, sormuşlar telefonla, o da cevaplamış. Ondan sonra evlilik biraz bizi bozuyor, o yüzden bu tür şeyler oluyor. Ama evli olmayan adamlarda bunlara rastlanmıyor. diyerek e, böyle pis bir günlük sevmesi var ya onu, onu yapmış. Çünkü, yani niyetini ve <gülüyor> çapını, <gülüyor> belli çapını belli Çapını belirtmiş. Müjdat gezen kendimden biliyorum abartılı demiş. 20 yaşında neysem 60 yaşında da oyum. Ondan sonra e, Halit Akçatepe <gülüyor> 40 yaşında neysem hala oyum demiş. O biraz daha... Biraz daha makul yaklaşacak. Biraz daha erken girmiş demek ki o dönemi. Onun eşi de biraz genç mi? 29 yaşında. Öyle hapları hapları da bilmem haplara güvenilerek evlenilmez diye böyle de sert bir açıklaması var. Kim demiş? Ee, Halit, Halit Akçatepe'nin. Hap nirde! demiş. <gülüyor> Günay restorantı sahibi Günay de ben böyle bir şey şu anda yaşamıyorum. 25 yaşında neysem şimdi de oyun demiş. Allah Allah herkes aynı şekilde Güzel cevap vermiş. Yaşlar <gülüyor> değişiyor bir tek. Belki 25 yaşında da şeydiler. İşte ben Halit Akçatepe'de. Hakkada 2 demiş. 25 yaşında daha öyleydim, şimdi de öyleyim demiş. Zumba gibiyim demiş. Çok sağlıklıyım, baksanıza. Abi bir de yani şimdi 20 yaşında neysem şimdi oyum diyen adam 20 yaşında ne olduğumuzu az çok hepimiz biliyoruz yani. 20 yaşında şeydir acaba olabilir mi? <gülüyor> bir şey de olmazdı. İşte ben de, öyle hatırlıyorum. 20 belki de onu kastediyor canım. Hıncalı'lı şey demiş ya zaten. Evli olmayanlar için öyle bir şey geçerli değil demiş. Belki de doğru. Tabii Abi evli olmayan doğru adam yani. Çünkü evlenince nispeten kolaylaşıyor. Ondan önce yok bir şey. Ne güzel açıkladın ya. Yok yani. Ben hatırlıyorum yeniliği yaşları. <gülüyor> Abi <-c> acaba... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ...diye bu ay ayda... ...şey diyor böyle... ...ayda... <gülüyor> ...bayramdan bayrama neredeyse. İlhan Şeşen. O yüzden ee, doğru söylemişler bence. İlhan Şeşen de şey demiş, her saatte bile olabilir bu işin ölçüsü aşktır. Araştırmayı yapanlar aşkı ölçmüşler mi bakalım, akıllım demişler. Herhalde, Ama zaten ben de 58 yaşındayım, ya da baktım var diye. De de, e, var yavan cevabı da İlhan Şeşen vermiş. Ama esas cevabı veren insan <gülüyor> Haydar Dümen, e, yaşla hiç alakası yoktur. 60 yaşında da 75 yaşındayım demiş, hala 25 yaşındayım. Aynı cevabı, o da aynı sen cevabı, aynı cevabı Vallahi doktor şey diyorsa böyle diyorsa herhalde böyle bir şey var. Ya da belli yaştan sonra çeneye vurur dedikleri onu onda mı katıyorlar? Çünkü o da olma ihtimali var diye düşünüyorum ben. Böyle ayda iki kere mesela böyle bu tür sohbetlerle bu haftada <gülüyor> iki kere arkadaşlar <gülüyor> topladık <gülüyor> bu tür sohbetlerle 25 sohbet, yaşında ne yapmıştık? Ne yapmıştık onları Haydar sen anlattı ya sen iki de, 25 e, yaşında de. da öyle anla Anlatılırmış ya. Anlatılıyor Anlatılır? canım gazeteye anlatmış işte şey neydi tuzun adı yağmur. Ha sevgili evet ya. Sevgili Pınar'ın e... sevgili Pınar atı. Kayınbiraderi yağmur Atacan. şey Pınar'ın sırtına bayılıyorum demiş mesela. Tabii canım 20 yaşlarda. Bir Şimdi biraz yaş farkı var ya. Hı -hı. Pınar böyle atçılık oynuyorlar oturuyorum misesten. Hadi hadi demiş. Umut var, mutfak, mutfak, diye böyle o yöreler düşün alıyormuş yani anlatacağım. He. Yaş olarak öyle müsait çünkü. Eee tabii çünkü daha 20 yaşlarında el bebe, gül bebe çayı almış. Rahat raha, biraz gidiyorum demiş. Evde mutfaktan salona geçiyorum falan demiş. Çok güzel. Ay, eyvallah dedim. Hı. Ne? Evet e, bu araştırmamızdan sonra size 60 yaşlılarla ilgili daha önemli haberler de vereceğim ama Oktay söz sana mı geçsin yoksa? E, verin 60 yaş... <gülüyor> 60 yaşındaki haberlerden. Ben hadi 60 yaşta kapatalım. Ben, madem, evet. 60 yaş ama o da derin bir e, konu. İsterseniz haberlerden sonra diye bırakalım. Haber derken yani reklamda. Ne söyle söyle. 60 Almanya'dan geliyor. Almanya'da 60 yaş üstü için özel bir park açıldı. Onun ayrıntıları var. İsterseniz vereyim hemen başından da. Ee, Almanya'da 60 yaş ve sadece 60 yaş ve üzerindekilerin girebildiği yaşlılar luna parkı yapılıyor. Ee, habere göre e, yaşlı nüfusu daha sosyal hale getirmek için luna parkta neler var? Onları söyleyeyim ben. Satranç var, İskambil masaları var. <gülüyor> luna park mı? Misket oynama alanları var. Misket mi? Evet. <gülüyor> Yutar ya. <gülüyor> <gülüyor> yok yok daha büyük mi olanları. Zaten gözde görmüyor ya belli bir yaştan sonra. Böyle Şimdi şu demişaydın 60 yaşındaki ünlüler var ya. Ha. Kim gider abicim o parka? İlhan Şeşen mi gider şey mi gider? İlhan Şeşen gidebilir o ayrı. Ama Hıncalı Uluç gider mi? Halit Akçetepe gider mi? Abi bunlar böyle bir park açılsın vallahi giderler. Koşa koşa giderler en önde giderler. Otururlar bir de masa kaparlar. Ben buraya oturacağım yok yok falan diye. Luna Park değil bir kere bu dediğin ya park. Niye canım? Luna Park'ta şey, şey falan de var. Şeyde var Tahterevalli varmış tırmanma panosu var. Hayır, de, sen Luna Park nedir senin gözünde canlılar Lula Abi Park? Abi ama 60 yaş üstü için yapıyoruz sen de biraz. Tamam 60 yaş üstüne esas zaten onların hiçbir şekilde fiziksel olarak katılmayacakları şeyler olması lazım. Mesela bir ee, satrancı neresi? İskambil masası kol dedi. kaldırıyorsun şey yapıyorsun İskambil'de kağıt vuracaksın şey Gözlerle gö mesela dönme dolapta bir, birisi oturtur döner. Öyle pasif eğlenceler olması lazım. Ondan sonra. Mesela balerin. Balerin. balerin. Otur. Dönsün. Yavaş Hı. dönsün. O o, o o diye değil. Yavaş yavaş dönsün. Ha biz böyle hayvan gibi değil de çok affedersin. Tabii canım. Atlı karınca. E o ama kalp krizi Çünkü orada da adam mesela ne oldu? Şimdi balerin dönüyor. Evet. Döndü döndü. Ne oldu? Ne kuvveti var orada? Merkez kaç? Doğru. Merkez kaç kuvvetiyle ne oldu? Merkez kaç? Tazı tut. <gülüyor> <gülüyor> Merkez kaçtan kan nereye hücum etti? Beyne. Beyne, hücum Beyne etti. falan hücum etmedi. Beyne. Yana. <gülüyor> ya dur izlediğin cevabı verdiler. Çünkü, ama işte. adam başı böyle. Başını şöyle koymuş. Dur, Uyuş, evet, şey kalkıp, uyku haline geçmiş. Evet. Adam yüksek tansiyon. Beyne de kan hücum Hava oldu? soğuk mu? Hava soğuk. <gülüyor> nereye hücum etti o zaman belli. <gülüyor> belli hemen Doktor House'u arıyoruz orada. Ne soruyoruz cevabı? Çok teşekkür Rica ederiz ederim Zahir Bey. Boş konuştunuz. Günaydın. <gülüyor> Günay ay ay dün dün günay ay ay ay dın. Radyo Teleseni'nin modern sabahlarında günün gazetelerine bakmaya devam. Buyursunlar efendim. Eski Mısır'dan bir haber. Ra. Eski Mısır'dan ne? bir haber. Başka. Mısır Başka Eski firavun, firavun, firavun, firavun. Firavun. Firavun. en bilindik firavun Tutankhamun. Bravo. Tutankhamon. Tutankhamon. Ölümünün ardındaki sır perdesi 3300 yıl sonra aydınlanmış. Yaşlılıktan ölmüş 3.300 yıl içinde Ya ne bu ya geçenlerde de Karın Dejen Jack'in robot resmi çıkmıştı ya Olaylara tane, bir süre sonra sır mı El var. konuluyor Bekliyorlar mı bunlar biraz sır olarak kalsın Prim yapsın ondan sonra çözeriz Biz eskilerle başlayalım mı demişler Şimdi Sultan Kama'nın nasıl öldüğü biliniyordu. Bugüne kadar bir suikaste Kurban gittiği biliniyordu Ama maalesef kafasına vurmuşlar diye biliyordum ben çocuk okumuyormuş. Vura vura onun babası da Firavun ya. Aha. Sert disiplinli adam. O zaman tabi Alman disiplini de yok. Firavun Mısır dizi... disiplini var. Oo, daha berbat bir şey. Hakikaten ya, çocuk yalnız ya. 19 yaşında Nanaykent. Nanaykent'te Dublex airesini almış. Çok iyi bir rakam almış diyorlar. Çok iyi rakam almış. Ama neden almış? Neden Nanaykent'e gitmiş? Neden? Maalesef attan düşmüş. Tutankamon'un mumyası üzerinde yapılan 3 boyutlu MR çekimleri sayesinde Ya biz ki ben bugüne kadar kaç yaşıma geldim canlı kanlı bir kere MR çektirmedim Yani adam 19 yaşında ve yani ve de mumya yani en ağrıma giden kısmı da o adam tam teşekküllü MR çektiriyor ya Ama 3300 yıl sonra çektiriyor Bir falan. de bunun bu şeyini ya kim karşılıyor bunu Üzülüyorum bu adam attan düşmüş Evet Sonra bunu örtbas mı etmişler Firavun attan düşer mi ya diye ...öyle çevresindeki rahipler falan... ...firahmanımız şey oldu... ...salak gibi attan düşmedi falan mı demişler... Yani. ...ya da belki de attan düştü de... ...acaba attan düşmesi mi bir kompley kastı... ...neye ne yapmışlar abi... ...atın şeylerini mi vidalarını mı gevşetmişler... ...ne bileyim... Doğru, ...atın vidası da olmaz... ...ürkütmüş olabilirler Ata atı... ...ata bir şey yapmış olmaları gerekir ki... ...atın şey yapması lazım... ...bir ürkmesi lazım... ...mesela normal seyir halinde devam ediyor orada bir ürkecek. Ama mesela Recep Tayyip Erdoğan da attan düşmüştü. Öyle bir kaza yaşanmıştı. Sonra ne yapmışlardı? Şey mi? Yani öyle bir kaza olsaydı suikast mı diyecektik biz de? Ayıp olmasın diye eşe dosta yabancı basına. Ya sonuçta at nedir abici? Asil hayvandır. Çok özür dilerim bu soruya bir cevap veremeyeceğim hemen. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hemen. Vay ben Asil hayvandır. At. Doğru. Hem asildir bir taraftan da senin de söylediğin gibi hayvandır. Dolayısıyla çok normal bu tür hareketler yani. E ne? Adamın sorduğu soruya etme cevap verdin. Suikast mı dedi. Hayvan olduğu için suikaste girmez diyorum. Hayır benim demek istediğim... <gülüyor> Yine olmadı fayda. Ben <gülüyor> niye daha... seninle konuşmaya <gülüyor> söylüyorum? şöyle sor, diyeyim ben. Sor abiciğim sor. Ya attan düşme olayı ayıp olur diye suikast mı demişler? Koca Su... Firavun attan düştü diye rezil olmayalım tarihe. O kadar şey yaptık. Bin tane piramit yaptık. Bir tane Firavun yüzünden bitecek koca Mısır İmparatorluğu, Uygarlığı diye şey yapmasın. Aslında da. şimdi... Hemen ölmemiş zaten. İlk başta bacağı kırılmış Tutankamon. O evet. an bir an yaşatıyorsun. Biraz daha anlat. Evet. Ondan sonra bacağındaki kırık so sonucu geçirdiği bir kangren. Ay o kangren olsa ya kangre. kangren. nedeniyle ölmüş Tutankamon. Yani böyle hmm. bir şey olma Tıp çünkü ilerledi biraz i̇lerledi, yani. Doğru. 3300 yıl öncesine göre birazcık ilerlediği için. Hani başbakan düştükten sonra. E, bu Mısırlılar sonra... hani tıp konusunda çok ileriydi. Ameliyat yapıyorlardı. He. Aç aç kafayı açan senden önce, 3000 bin sene önce adamlar açmışlar yani. Kafayı. İşte bu Mısır'la ilgili kompil palavraları bir tanesi daha aitlendi yani. Niye UFO'lar inmişken orada şey yapmamışlar? O, biz inşaat sektöründe miyiz demiş. Belki UFO. de entrika vardır canım o dönemde. Ne 19 19 yaşındaki bir şeyin e genç insanın tutankam olmasında birileri Firavun olmasında belki de birileri şey yapıyordur. Ondan, Ondan sonraki Firavun de. kaç yaşında? Gene 15-16 yaşında. E üst üste iki suikast da yapamazlardı herhalde. <gülüyor> Doğru. Birini seçmek zorundalar. Suikast teknolojisi o kadar ilerlememişti bu sırda. Hatta düşerek ölmüş geçmiş olsun mu denir? <gülüyor> ne denir ki bu 3300 yıl sonra ne diyeceğiz yani mumyası olacak olsun kadar olsun. olmuş ya 3000 yıl geçmiş üstünden daha ne geçmiş olsun? Mumyası bol olsun diye tam kapak oldu. <gülüyor> mumyası sıkı olsun <gülüyor> <gülüyor> mumyası. Mumya o üzerindeki çeye deniyor değil mi? Teknolojiye mi deniyor mumya? Yani çünkü Mars'tan geldiğim için mumya bu tür şey. Bilmiyorum. O Yani o sardıkları sargının içindeki madde, bütün sargı, Bandumu her şeye mumyalama, mumyalama diyoruz. Mumya sarılmış adam. Peki ara sıra sarmaya, yani mesela şeye bak, bakımı nasıl oluyor bu mumyaların yani? 3.300 yıldır. Bakımı yok. Nasıl bak? Bir kere sarılıyor canım, tamam mı? mumya sanayi öyle gelişmiş bir sanayi. Salamlara bir kere sarıyoruz, ya. sonra kapatıyoruz. E, piramide bırakın diyor adam. Bu salamura yapraktı nasıl aynı Ege'n dediğim şey anlayacağı şeyden... Salamura yaprak nefair yani. Nereden geliyor şimdi konumuza? Mu... Onu döndürüyorsun mumyalı haliyle. Hayır abi. Normalde mumya teknolojisi aynı salamura'da olduğu gibi. Mesela yeşil yaprağı alırsın salamura. Ondan sonra istersen 5000 yıl sonra açsın. Çıtır çıtır yesinler yani. Doğru. O kadar güzeldir. Şeyin ediyorsun. yaprağı da güzel olur. İzmir'in yaprağı da güzel olur Ege. Sen bir gittin, bir gittin. <gülüyor> Peki abicim devam ediyorum Madem öyle Size Hong Kong'dan çok e, Önemli bir haber Hong Kong'daki bir müzayede evinde yapılan bir açık arttırmada Bir çorba kasesine kaç para verdiler Bir, bir açık arttırmaya gidelim mi ya Ha doğru ya Oktay çok, Ben çok özleniyorum açık arttırmaya gitmeyi bir, bir şey almak değil. Ortamlarda olup bir iki şey yaparız. Müdahilici oluruz en başında. ikinci el pazarıyla karıştırdın bizim. <gülüyor> Eskiden gidip ben seni bir at pazarına götüreceğim önce. <gülüyor> ne, ne yapacağız abi at pazarında? Müdahale ederiz. <gülüyor> ne ol ne? A, çorba kendisi sizin yukarıdaki kadar... şu küçük küçük kaseler var ya. Aynısı hiçbir esprisi yok. Melamin'den bir de bence çünkü <gülüyor> öyle gözüküyor. 28 trilyona satmışlar tek bir tanesini, takımı bile değil. Neymiş özelliği? çok güzel çorba içiliyor demişler ya <gülüyor> yeterli bir özellik değil bu çi bir çimilerin aldım. bir çorbası var ne çorbası oluyor o güzel çeşit, çeşit çorbası var çok bunton güzel. çorbası var çok güzel bunton değil bunton değil tavuklu mısırlı Hı. acılı ekşili acılı ekşili çok, çok güzel oldu. İşte o çorbadan en güzel en, en pahalı sanat eseri e, dalında bir rekor 28 trilyona satılan tek çorba kasesi olarak tarihe geçti Ondan sonra Amerikalı bilim adamları bu esnada boştururlar mı? Hayır efendim. Orada efendim 28 trilyona satılıyor. Madem biz de burada arıcılık sektörünü canlandıralım diyerek Arıları eğitmişler. 18 aylık eğitim sonunda ya ne bir şey oluyor söyle. ya ne, ne oldu Fahir? Başka bir haberim yok. Amerika habere geçti. Haberde öyle bir geçiş yaptım ki. Ben de bütün oyunu bozdum çünkü <gülüyor> önümdeki haber Fahir. <verdim>. <gülüyor> devam, buyurun devam edin. 18 ay arıları eğitim vermişler Amerikalı bilim insanları. Çok özür diliyorum hemen bir soru sormak istiyorum. Arıların ömrü ne kadar? Bu adama 18 ay eğitim veriyorsun. Askerlikten uzun ya. Arı 7-8 yıl yaşıyor. Sen uzun yıllar arıcılık yaptın tabii. <gülüyor> o konuya hakimsin. Benim bir tane arım vardı. Sarıbaş. Vızır vızır uçardı. Ay canım benim. 18 Eğitim ayı... derken hizmet içi eğitim gibi bir şey mi Fahir bu? Yani <gülüyor> kovan içi eğitim mi deniyor buna? MT dediğimiz ya. Manage treatment diye geçiyor. Efendim? <gülüyor> Neyse ya. <gülüyor> ne diye geçiyor mu? C MT. <gülüyor> <manage> training. <gülüyor> tra brainstorming diyorum ben ona. Ee, C4 plastik patlayıcısından... Küçük kız kaçıranlar var ya. Evet. Çatapata kadar her şeyi buluyormuş. Hayvan. Arı. Arı e, buluyor. Ne yapacak? Köpek <gülüyor> hadi bir şey yapıyor böyle bir kuyruğunu kaldırıyor bir hal diyor. E, arılar Arı. da haberleşiyor canım. Aha bak şu şu bomba. <gülüyor> Arı geldi buldu. Ne yapacak sana? Ne Dan yapacak? Dans ediyorlar. Sokacak, abi. Bombayı mı sokuyor? Hayır. Yani seni sokuyor abi. Etrafta kim varsa sokuyor. Ne, canım, orada şey demeye ya. çalışıyor. Mesaj vermeye çalışıyor. Dua edin ben soktum. Bomba patlasa <gülüyor> neler gelirdi başınıza diyerek öyle bir şey yapmışlar. Ya bu arılar değil mi? En iletişim kurabilen hayvanlar kendi aralarında dans ediyorlar. Böyle biyoloji kitaplarından hatırlıyorum ben ya. Yunus sağ sola dans ediyorlar. Bir şey yapıyorlar sağ sola kollarını nasıl kaldırıyor? Arı. Sen arı maya çizgi filmiyle mi karıştırıyorsun? Hayır ya. ya bu, bir haberleşme yöntemleri var bunların kendi aralarında. Cep telefonu mu abicim? Kendi vızvız vız, vız ya Kendi aralarında haberleşiyordur. Ona bir şey demiyorum da bana haber vermedikten sonra ben de neyse bombayı buldu. Bütün arılar kurtuldu mu diyeceğiz? Hayır toplu olarak bir haberleştiklerini düşün. Ya yani toplu olarak bir şey gibi düşün sen Yok, bunu. Tacir. Mesela bayram hareketleri diye bir şey olduğunu düşün. <gülüyor> Pankart kaldırıyorlar bir sana yönelik. O zaman işte 5 arının aynı hareketi yaptığı zaman sen bir Nasıl şey anlıyım görünce bir... uzak tutuyorum. Gazeteyle vuruyorlar. O belki bana bir şey anlatmaya Abi çalışıyor. Sen... Şey, Aman bomba var diyor. Ben kuruyorum. Bu işte bundan sonra yapmayın diyor uzman. ki uzman dediğin adam 18 ay arıya eğitim vermiş ya zaten. 18 uzman ay beraber adamın olmuş. yüzü gözü şişmiş her tarafı. Olur mu canım o arı senden benden eğitimle herkesi sokar mı? Arı zaten sokunca ölmüyor muydu ya? Öyle bir şey var. Evet. Ya işte hayvan bilinçli hayvan. Yoksa öyle... iğnesi içeride kaldığı zaman kırılınca mı ölüyordu? 18 ay eğitim veriyorsun gidiyor sonra manyak birini sokuyor ölüyor. <gülüyor> Gitti heba oldu bütün o eğitim. Şimdi bu bir de bir şey merak ediyorum Oktay bunu da cevaplarsan çok Buyurun. seveceğim. Şimdi geldi arı burada Evet. buldu. Delin. Konsolun oldu? üstündeki ne bu? Bizim kapuz idi mi bu? <gülüyor> bu kapuz idi bizim bombo. <gülüyor> Nasıl bir şey canlandırıyor dinleyicilerimizi kafasından bilmem konsol üstünde kapuz. Seç dinleyiciler kapı zili. bizim konsolun üstünde kapuz. Konsol zili. dediğin mixer fair. He. He. Konsol. Bak bunlar. Ben şifon diyecektim. Ko kom komodin. Komodin <gülüyor> <gülüyor> bu komedi. de hopardı. Bu etajellerde hep bak CD player'lar. <gülüyor> evet var, buyurun. Tamam o bomboymuş. Bizleri biz suikast düzenlemek için gizlice geceden girerek içeri bomba koymuş Ege'de arıcılık yaptığı dönemden kalan Sarıbaşı stüdyoya getirdi ve burada hayvan bunun eğitimini aldığı için buldu ve diğer arkadaşlarına haber verdi o arılar ne yapıyorlar Dışarıda kapının önünde 500 tane arı var. Atıyorum. <gülüyor> 1 milyon tane arı geldi. Tamam. Ne tip bir eylemleri oluyor? Etkisiz hale mi getiriyorlar? Bak kollarını kaldıracak şimdi böyle böyle yapacak <gülüyor> Bak ne yapacağını göstereceğim de. Hiç mi film izlemiyorsunuz eğer siz? Ya en son ben bir Kuşlar diye film seyrettim de arılığı çok... En son seyrettiğim filmi sormadı Fahir. En son seyrettiğim Bu bir soru değil. değildi zaten. Çok hiç güzel. Hiç mi film Dün güzel ben. bir film seyrettim. Onu da ben size paylaşmak istiyorum. Teşekkür ederim. 500 bin arının evet. aynı anda... 500 arı ne, nedir ya 500 ee, arı Fahir dedi Fahir'in verdiği tamam, örnek 500 500 arı. Arı olsun. Ulan ben 500, 500. dedim 500 bin Ulan. <gülüyor> Ulan 500 500 arı olduğunu düşün 500 arı tamam. İstediği şeyi yazamaz mı havaya 19 Mayıs hareketleriyle Doğru Bomba yazıyor mesela Ama şimdi bunlar Eğer uzunsa İngilizcesini yazsın İngiliz. Bomb. Hayır bomba yerine mesela onu da Çizgi filmde görüyoruz filmlerde değil <gülüyor> Mesela arılar <gülüyor> Bir ok işareti halinde uçacaklar ve şeyde duracaklar. Ha. Bombayı işaret eden bir ok olarak orada evet. duracak. Balıklar yapıyor bunu çünkü çizgi filmde filmde. Doğru. Ondan sonra ne yapacağız dediklerinde hemen soru işareti olacaklar. Ondan sonra çıkış nerede? Hemen çıkışı gösterecekler yine ok olarak. Ve ondan sonra bomba imha edildikten sonra da terörizme karşı bir sembol olan bir pis işareti. <gülüyor> Beni değil arılara alkışlayın. Tamamen. Araların anlayacağı değil de keşke. Fızıldayarak onlara bir sevgi gösterisinde bulunsaydık. Onu sonra yaparız artık. artık. Evet. <gülüyor> Amerika'nın plano kentini biliyorsunuz. Plano. plano. O senin tetiğin mi? Milano olmasın noktay. Marty, sevgili Marty. Mardin. Kullanılmış hindi <gülüyor> Biyo dizel enerji cihazını içine koyarak yakın elde etmiş. Onu yapmasınlar ya. Çok özür onu dilerim Türkiye'de ya. Türkiye'de daha güzelini yaptılar. Hayır ya. abi Erken tavuk kokuyor gece. ya. Tavuk kokuyor ya. E şey de yaptılar sigara böyle yapılmış yağ yaptılar benzin. İşte onu yapıyorlar da çok kötü kokuyor. Bence ya. pis pis. Hayır, Bence benzin kokusunu ben seviyorum ya. Çok özür dilerim. Biyodizel biyodizel. Çok özür dilerim de. Neye kötü kokuyor abi? İlk defa yapılmış hindi yağını Abi hindi yağı ilk kez kullanılmıştır da tavuk kullanılmıştı daha önce. Tavuk kızartılmış yağ kullanmışlardı. Ha sen biyodizelenin kokusundan. Evet nefret nefret ben onu nefret... Ben de benzin kokusunu severim. Öyle bir şey var. <gülüyor> bir dallas suyum var. Benzin Pardon Benzin kokucu. Siz... O zaman herkes... Molotov kokteyli mi yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz da benzinle haşır neşir pompacı mısınız? Sen ne kokusunu Hayır, seversin? Hayır çok dilerim ama sen taksilerde dolaştığınız belki orada hep tüplü oluyorlar ya bilmiyorsun. Bazen arabalara benzin koyarlar araba kokar benzin. Öyle mi? He, onu da seven var <gülüyor> sevmeyen var. Ne bileyim abi birden deyince. Ya kullanılmış ya bu hindi ya ee, Kullanılmış derken abi hindi birileri yemiş yedini yemiş affedersin bir kısmında ifrazat yöntemiyle çıkartmalıyız. Hani kızartma yapınca böyle küçük çay bardağına koyarsın ya bardağı. Evet. Ya hmm. Belki bir sefer daha işine yarar Evet. Ya. Hiçbir zaman yaramaz. Evet. Atılır. İşte bundan sonra atılmayacak o yağlar. Benzin yapacak. Be benzin yapacak. Peki erke neden... döner geci varken niye bir hala benzinle uğraşıyoruz? E bilmiyor ki Amerika'nın plano kentindeki Marty. Öyle bir makine yapmış. Dönüştürme makinesi diye. Bir de bunu 100 yılın icadı diye e, anlatmış. Herkese. O şeydir şimdi Şükran günü Herkes falan var diye onlarda. Herkeste 100 yılın icadını yapıyor ya. Önümüzdeki 2 haftanın icadını yaptın diye çıksa ya birisi. Dürüst birisi. Cık, şimdi bu neden çocuk? Genç bir çocuk bu değil mi? Vallahi yaşlıca mı bir adam? Ya yaşlıca mı <gülüyor> ama <gülüyor> Hayır, o... Üzüllerim. Şimdi bu, bu var ya bu tam ben anladım ben bunu. Şimdi Şükran günüde Herkes hindileri yedi. Bir sürü lan senede kaç tane hindi yeniyor. Bunların yandan şey yapsam acayip parayı götürürüz falan gibi düşünüp bunu 100 yılın buluşu olarak şey yapıyor. Canım benim ya. Kaç yaşlarında bu? Hindinin Hinde'nin biyodizel enerji potansiyeli açısından kullanılmasının çok büyük avantaj sunacağını söylemiş. Geçenlerde daha fındık ya üzerine bir şey olmuştu. Evet. Fiskobirlik başka Uzay yağ yapsınlar diye fındığı. Uzayda kullanılsın diye. O da çok yararlıymış. Fıstık yağını uzay araçlarının dışına mı bulayacakmışız? Allah Allah bak bu da fıstık anladı ya. Fındık fındık, fındık diyor. Fındık. fındık yağını. Şokellalarla mı göndereceğiz uzayı? uzaya? Onda yağ açısından acayip yanıyormuş fındık da. Mesela biz bugüne kadar sadece kabuklarının yandığını iyi yandığını biliyoruz sobada. Benim fındık... anladım uzay gemisini yağlayacaksa sürtünmeyi ortadan Ortadan kaldırılmış olmalı. Teflonun yani. üstüne mi çekeceksin böyle? Doğru. Çekomastik gibi. Tabi mis gibi olur. E doğru mantıklı söylüyor adam abi. Çünkü bunlar şeye girdiği zaman Akma yapmaz mı ya? Şeyin üstünde. Ya adamın zaten tulum var. Tulum? Nedir uzay astronotların uzayda giydiği kıyafet? Tulum değil mi? Doğru Tulum kasklı fanuslu şey tulum Kasklı yani. fanuslu tulum e, Onu dışına mı süreceğiz abi Ben geminin, dışı diye geminin dışına ha. süreceksin de Adamda zaten tulum var bir şey olmaz O inince yıkar onu Tabii ha, Uzay yürüyüşüne çıktığında ha. yukarıda falan abi Böyle ya ama ayağı kayıp Uzay boşluğuna düşerse o adam <gülüyor> Çünkü benim bildiğim fındık uzay boşluğuyla merdiven boşluğu arasındaki farkı <gülüyor> anlatmak istiyorum. <sana. gülüyor> Hadi Fahir ver. <gülüyor> ne vereyim ya Oktay ya. Bütün hasaplarım bozuldu. Ee, hmm. Yok ne, mu var mı Fahir? Yok. Yok abi işin gerçeği Uzak yok. Uzak Doğu'dan iten ev hayvanı virüs saçıyormuş. İten ev hayvanı mı? <gülüyor> i̇tal iten. <ital. İtal. gülüyor> Uzak Doğu'dan getirilen e, ev hayvanları ki onlara ithal ev hayvanları deniyormuş. Uzak Doğu'da ne hayvan getirttik bugüne kadar? Ben vallahi bir iki kere bir, bir kelamın getirdim de onlar da çok şey olmadı yani mikrop yoktu iguana mesela en uzak doğudan gelen en çok ondan sonra kaplumbağa ve tropikal balıklar bunlar da hep ne varmış virüs virüs var evet yılda 1 milyar alakası yok benim akvaryumum var akvaryumda da yıllardır o tropikal balıklar huzur içinde yaşarlar ya o kadar temizdir ki suyu nereden geldiğini bilmiyorsun ki belki onlar şeydir Türkiye'de tropikal doğmuştur. Yani hani Türk doğumlu ama tabii anneleri babaları falan ben şey diye düşündüm. <gülüyor> Gö göçmen deniyor onlara. Aha, muhacir zaten kendi aralarında konuşurlarken ben bazen duyuyorum öyle. Tropikal asıllı Türk balığı. Doğru. Ben Yok. hiç korkmuyorum vallahi. Ne yani gelsin hayvan beni yemedikten sonra mikrop saçsın boşver. Ben uzak doğuda da böyle vahşi bir hayvan ne var panda var. Zaten Küç küçücük hayvandan mikrop diye mi korkacağız. Hiç vallahi. Neymiş efendim en temiz hayvan aslan. Aslan beni yiyor. Mesela değil mi? Değil Afrika'dan gelenini de, de gördük. Değil mi? Uzak doğudan gelen zaten hiç böyle abuk subuk hayvan yok ya. Son derece kalite hayvanlar var. Niye iguana biraz belki abuk subuk sayılır? Abi ya. onun bakımını yapmazsan öyle olur. Bir hayvanı kere. ayda bir yıkıyorsun. Hayvanı iguana tüyü yok ya. Silebilirsin de ya. Tozunu alsan yeter hayvanı Ne kadar kolay bakımı. Ben sana söyleyeyim ıslak mendile falan da gerek yok. Üfle, üstü kapa tozunu gönder. Olur. Ama sen hayvanı öyle pislik içinde bırakırsan. Çünkü hayvan bunu, orada dolaşıyor, ayakları yere basıyor. Sonra masaya oturuyor ve seninle beraber yemek yiyor. Doğal olarak oradan şey yapabiliyorsun. ben çünkü, Yağlı ellerle seviyorlar. Krop e, yuvasına dönüyor hayvan. E, hayvandan sen yeri geliyor eğitiyorsun, şey istiyorsun terliğini istiyorsun. Ya da bir ekmeği uzatır mısın diyorsun. O eliyle uzatıyor. Olmaz yani bilmiyorum. Sizi ikinizin de hemen stüdyodan çıkması lazım Günaydın Günay aydın ay, dın, dın Günay aydın Günay aydın atta ne atane, eşekte ne de katına Aradığın o lezzet, altın satına. Et pahalı diyerek bozma asabı İşte altın sattı aynı kasabı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 Denenenden Denenenden Denenenden Denenenden Denenenden Denenenden O gibi oldu değil mi Ege? O benim söylediğim şarkı gibi oldu değil mi? Senin de Mölemin Hangi şarkı gibi ya? He he Denenenden Ve o kadının şarkısı Ha ha ha hayin, ha Onu mu diyorsunuz? Ya hayır nereden buluyorsun? 50 sene önceki şarkıları Yeni bu şarkıda da Hep karadan ziradan öğreniyorum Nasıl karadan ziradan öğreniyorsunuz? Şarkı mı söyleyebiliyorlar sanki ya? Onlar o şarkı çıktığı zaman televizyonda Böyle böyle oynuyorlar Böyle böyle Her yanları bir oynuyor Görsün Neyse Sevgiliyiz örgülerimizin hepsini buradan erginler başlamak istiyorum. Teşekkür ederiz. Bugün senedemdim. Bugünkü konu başlığımız aynen bir spor muydu? Yani o aynen bir spor. Konumuzun başlığı aynen bir spor muydu? Tamam Mehmet Hanım. Ne olduğunu bana bu? <gülüyor> Çünkü önemli olan benim konuşmamın başlığının konuşmamı biraz olsun açıklamasını yani. Tamam Evet doğru. ne olduğunu anlasınlar insanlar. <gülüyor> Spor müşterince Akmagal'in son 4 haftada Akmagal'in tek kişi kim? Demircan Tılsım. Ne alakası var? Ne bileyim ya ne ne kim? Serkan Kırıntılı. Aa Ankara gücünün forveti. Valla yarım yamalak da olsa bildin ege. <gülüyor> Aferin Ankara güçlü kaleci. Kaleci. Ama antrenmanlarda bazen forvet de oynar. Forvet mekı Anladınız çünkü bir kaleci takımını esas sırtlayan adamdır yani. Diğerleri ne kadar koşarsa koşsun kaleci her golü e, alırsa yerse ne olur bu sefer o kadar gol koşma. Olur. Her şeyden önce gol olur. Gol olur yani ama yani e, boşa gider. <gülüyor> boşa gider. O kadar basit de diyorsun gol olmazsa kadar boşa gider diyorsun yani. <gülüyor> evet demir anne çok mantıklı. Son 4 maçta. Çünkü 4 maçtır bakıyoruz bu Serhat kardeşimize. Serkan Karınteli. Serhat yani Serhan. Serkan kan kan yani. Serkan. Kan mesela bir yerini kaşıyorum ben senin. Anladım. Ben çıkıyorum içinden. Serkan Karıntılı ne yapıyor? Takımına adeta ee, bir Sıklıyor adeta. Yani bu kaleci adeta böyle bir kaleyi beklemek Değil bütün takımı bekliyormuş gibi o sahada duruyor. Sanki kendini siper ediyor. rakiplerinin önüne. Kes doğru. Hay son maçta kaç gol yedi? Hiç gol yemedi demiş abi. Yedi yedi. Mitle, mitle, mitle, bir iki tane mitle, yediyse mitle de etkisiyle. onlar da bence dış oyunların etkisiyle Bravo çünkü yedi. yemedi ama onunla beraber oynayanlar yediği işi o da yemiş sayıldı. Bravo. Ben de anlıyorum Ben bugüne kadar size şey olsun diye ağzınızdan laf çalmayayım diye susuyordum ama artık biliyorum ben azıcık bildiklerimi söylemek istiyorum. ne O zaman yani. soruyorum sana. Sor. Son maçta bir gol Şerkan Benim gözümde sıfır gol yedi demeyeceğim. O biri de ben saymıyorum. Hayır bir gol yedi. Hayır saymıyorum ben onu. Yedi yedi bir gol yedi. Saymıyorum ya. Ya nasıl, Say, nasıl zorla mı saydıracaksın? Saçmalama oğlum. Yediler işte gençleri <gülüyor> birığı koyuyorsun. Hattı min tane. Ama maçı çıkadanmayı da bildim karalım. Bildi Çok ciddilerim ama burada kimseye de kocunum küçüğün mesin yani. Şim sormak istiyorum sana. Selka görüntülü yeni aynen bir spor müstün özelliklere ne olur? Birincisi. Birinci. Espireli olmalı arkadaş Doğru çünkü böyle görüyoruz bazı sporcuları Yani bu spor bir taraftan da eğlenceli bir şey Sen bu eğlencesini unutturursan insanlara Bu sadece koşan topun peşinde koşan adamlar haline gelirler gel. Mesela olsan, Demircan bana. bir iğrençleşmeden konuşalım ya Sen bir şey yapma, ben seni Tamam bir şey yapmana gerek yok <gülüyor> Şimdi olacak. Şerhan Kırıntılı'nın esprili olduğunu, rahat adam olduğunu, yani tıpkı benim gibi olduğunu herkes biliyor. Ben zannediyorum şöyle bir olay oldu. Son dört maçta yedi tek gol. Yalnızca bir gol yedi ama. Onu da espri olsun diye yemiş. Espri olsun diye yedi. Nereden anlıyoruz? Gülmüş çünkü yiyince. Golü yedikten sonra ettiği Güzel sözlerden anlıyoruz Esprili sözlerden Ne dedi Yani dediğini bilmiyorum da Bence demiştir yemede yanında yat demiş <gülüyor> Bence birinci çartı var. Oydu. Anlamadım Bersin'in esprisini. Şimdi gol yiyor ya Serkan. Evet. Gol yedikten sonra gül, gülüyor. Gülüktükten sonra da cevabı yabıştırıyor. Nedir? Ya bu golü yeme de yanında yat diyor. E yemiş. Ya ye, işte yemiş de yeni yemezseydim diyor. Yanında yatamaz yaptım diyor. Anladın mı? Hayır demiş o öyle değil. Ne demek? Ye yiyeceksin ye ya yanında yatacaksın. Yemiş o. Yanında yatamaz yani. E o, o öyle bir espri yapmamış zaten Sizin yorumunuzda saçma sapan bir yorum oldu Hayır canım yani nasıl yemede yanında Yani orada diyor ki yemeseydim de yanına mı yatsaydım demek istiyor Yatsaydı işte topa uzansaydı Ne yatsaydı topu yata mı yatırır orada yedin işte Yemiş adam yani yemeseydi de topu yanında mı yatsaydı ha? Ben de yatarak müdahale edip topu tutsaydı diyorum ha. Onu da yemeseydi yani <gülüyor> Şerkan garantile esprili olduğunu herhalde anladınız. 2. Yakışıklı olmalı aynen bir sipariş. Doğru. Kakaç gibi. Haka şükür. Şerkan kırintılı gibi. Haka şıkın nereden çıktı lan? Ne bileyim o da yani yakışıklı diye. Bırak şey. Tamam. Ha? Ya Şerkan kardeşimiz ve son özellik, son arkadaşları özellik. iyi geçinme özelliği. En önemli özellik çünkü bir noktadan sonra eğer sen takım arkadaşlarını da iyi geçinemezsen ne dersin? Arkadaşım ben bu adam akıcıım ben golü yerim dersin. Böyle kaleci olur mu ya? Herkese Şarkankamenteli bu özellikleriyle ne ısırtıyor? Ne ısırtıyor mu ne? Ne ısırtıyor? Nasıl? Tam... Hamburger falan gibi. Hayır hayır. Yani yemek patates kızartması. Bu öyle bir şey değil. Yani yemek de yanında yatmamasıyla normalde öyle bir şey yoktur ya. Bu laf da öyle bir şey. Yani aslında öyle bir şey yok da öyle denir. Yani Olmayan bir şey mi? Bir şey ısırılır mesela. Hayalet ısırtma mı? Yok lan. Hayır. Onu yanlış anlarım Yeniyi. olmayan ısır, bir şey işte. Canavar. Yok, yok. Van Gölü canavarı. Van Gölü canavarı mı? Yani bir sus lan. Yani ısırtılan şey var. Normalde var. Yani böyle elle falan dokunabilirsin. Tavşan gibi bir şey mi? Ama ikisi yan yana gelince kimse yapmaz onu yani. Yani yeme de yan. yanında. Kedi kal. köpek gibi mi? Yan yana gelmeyen iki şey. <gülüyor> Egeciğim parmağ olacaktı maalesef. Ve parmağı ya? Parmak patates gibi mi? Lan oğlum diyorum ki ne diyeceğim da. Şaka kırıntılı yani Ankara kocumuzun yeni hatta milli takımlara çağrılan kalecici bu özelliklerinden dolayı düşmanlarına ve çevresindekilere barnaklı sırtıyor. Kıskançlıktan. Çatlasın diyoruz düşmanlarımız. Tamam demiş an abi. Karanın takım seçmeleri var. Ne? Kara kara. Futbol takımına mı giriyor? Okulu futbol takımı seçiyormuş. Ben de karacı yapmaya karar verdim. Ama Çiçek abla izin vermiyor. Niye izin vermiyor? Türk futbol spor yapsın. Futbolla ilgisi olsun istemiyor. Senin gibi olursa diyor. Çocuk futbolda ilgilenmezse tek ilgileneceği şey kara büyü ve dünyanın sonunu getirmek. Demircan abi. Daha çok küçük diyordu ondan Çiçek abla. Anladın mı? Ha, o ben o zaman ki, ben karışamam aile meselesi. Ben de dünyayı eskiliyorum patlattım ki cevaplana. Patlatma şimdi bir daha patlat demiyeceksin abi. Ama gör görüntülü espri benimki. Ha. Yani gittim kara uyuyor. Tarif ettim. Aldım, ocağıma aldım. Evet. Kara uyuyor. Bütün üstündekileri başındakileri çıkardım. Aa dedim bu mu eşberi, bu mu espri dedim. Ama böyle bağırmadım Muhammed'sin diye. Anladın mı? Espri anladın mı? Anlamadım ben Yani Karan'ın espri gibi bir ta tarafı yok yani Karan'ın. Çiçek abla öyle bir şey dememiş ki demiş abi. Küçük demiş. Espri diye bir şey yok ki ortadan. Nereye demiş. Karan'ın yaşı küçük dememiş mi? Yaşı küçük de futbolcu olmasını istemiyor dedi. Ben de <gülüyor> o arayı anlatmadım mı? <gülüyor> Nereye şu küçük dedim. Bırak espri yapmayı dedi. <gülüyor> Kaç kaç aylık dedi. Ben de içeriden gittim, soydum, getirdim. Bu dedim, her dedim. Ee, evet, Çiçek abla ne dedi? Gündüz üstünü yattı. Yatak odasında mı getirdiniz bir de? Hem uyuyacak yani işte. Uyuyacak. Ondan yeni gizli gizli evde antrenmanlara başlıyoruz bugün hergele. İyi olur Demircan abi. Bunu yavaş yavaş başlataz. Çocuğa da birden yüklenmemek Belki lazım. İki buçuk yaşında futbola mı başlam? Biraz küçük muyum, Harca ayakları üstünde duruyor mu? Toynakları yere basıyor mu? Manyaklısın tavla basıyor. Davana bile zıplıyor ayakları üstünde. İyi. Zaten o hem pençelerini kullanır kaleci olarak. Hem de diline. O dili uzun ya onu. Uzun bir de yapış yapış dili. İşte o da. Hiç sen dokundun mu diline? Harca iğrendim Çıkırma. ya ben gördüğümde. Hayır diline dokun. Çıkın bir dokun. Tırıl sert bir dokun. Günaydın. Günay ay ay dün dün günay ay ay ay Dikkatli insanlar modüler sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Oktay Demirci ve Feyru stüdyomuzdalar. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Hoş bulduk tekrar. Buyurun bakalım durumlar neymiş? Neler gözden kaçmış? Neler iptal edilmiş? Neler tekrar gündeme gelecek, buyurun. Ee, evet. Çok güzel, çok güzel. Neler tekrar gündeme gelecek, bundan önce de konuştuğumuz bir konu var aslında. Çok güzel otağım, başla. Doktor Luhanı biliyorsunuz. Doktor. Doktor Luhanı biliyoruz, takipçisiyiz. Doktor, Doktor... Luhan. Neci bu? Ee, seksüoloji uzmanı. Of. En hakikaten tıpta <gülüyor> Uzmanlık gerektiren bir off diyorsun abi. Çok üzüldüm. Uzman ya adamların eğitimi de nasıl meşakkatlidir onu düşündüm. O bütün eğitim süreci gözümün önünde canlandı. Böyle için fena oldu. <gülüyor> İlk iğne ipliğe dönmüş adam. Vallahi öyle. Doktor Loğan kadınların erkeklerden üç kat fazla konuştuğunu İddia ispatlamış. Mi? Ne üç konuda? Her konuda. <gülüyor> üç kat fazla konuşuyorlarmış. Bu farklılığın sebebini ise eee Şöyle açıklamış. Yaratılış demiş. Hmm. Böyle demiş. Ve kadınlar konuşurken daha fazla beyin hücresini düşünmeye adıyor demiş. Erkekler Şimdi, düşünmeden mi konuşuyorlarmış? Erkekler düşünmüyor. Kadınlar düşünüyor. Aslında. Daha çok düşünüyor. Ama e, kadınların beyni daha küçük diye aynı adam söylememiş miydi? Aynı adam söylemişti ama. Gramaj bazında söylemişti. Gramaj bazında hiçbir önemi olmadığını da belirtmiştir Şöyle bir nokta var. E, erkek beyni de düşünüyor ama aynı konuları düşünüyor. Dön dolaş aynı şeydir. Dön dolaş aynı şeyler düşünülür. Bunu diyen bir seksooloji uzmanıysa evet. Ne e düşündüğünü e az çok tahmin edebiliyoruz söylemek de konuşması da zor şimdi bunu adamı. Tabii canım. Şimdi kadın normal şeyler düşündüğü için her yerde konuşabilir düşündükleriyle ilgili olarak. Ama erkek demek ki sürekli belli bir ortamda konuşabilir sadece adam. O, o da mesela kahvede olabilir. Kahve Böyle olabilir. arkadaş, hanzo arkadaş çevresinde falan olabilir. Mesela tekel büfesinin önünde <gülüyor> bira içerken konuşabilir bunlar. <gülüyor> bu adamın bu hayalini ben valla hala görebilmiştim ya. Her bir tekel büfesinin önüne bakıyorum. Hiç öyle bir adama rastlayamıyorum artık ya. ya siz nasıl mahallelerde büyüdünüz ya? bizim mahalledeki. Çok aristokrat ailelerden geldiğimiz için o tür mahalleleri. Tekel bayi sanki o sokağa şey sat... saçmak için gelmişti. Öyle yaşlılar öyle değerlendiriyordu. ya yani adamlar oturup tekel büfesinin önünde çekirdek çitlese bile. Çünkü onlar hep bir tekel ve kuru yemiş beraber satıyorlar. Evet. Orada her zaman kasaların odaklan... üstünde oturan adamlardan kasaların üstünde oturuyorlar, çekirdek yiyorlar. Sanki orada çekirdeklerin arasında bütün kasayı içmiş de onun üstüne oturmuş çekirdek. Muamele gibi. yapıyorlar. Öyle yani gençler Dışlanmışlardı Ama şöyle bir şey var Erkekler e, sadece e, konuşmuyor Aynı, aynı zamanda mi? daha çok düşünüyor kadınlara göre Yani ama belli konularda Yani bir konularda. şey söyleyeceğim Bunu evet. söyleyen adam seksoloji uzmanı demedi mi Doktor tamam. evet Doktor Lohan bir seksoloji uzmanı Demek ki kadınlar üç kere seks derken Kadın diyor ki seks seks seks Erkek cevap veriyor Seks ben anladığım araştırma tamamen <gülüyor> şöyle deseydin daha güzel kadın seks seks seks diyor erkek biraz düşünüyor önce <gülüyor> ha. iki düşünüp bir konuşuyor evet. kadın üç konuşuyor iki, iki düşünüyor bu ne ama edecek? zaten sorun şu konu seks değilken erkeğin seks düşünmesi konu bu yani ha, kadın erkek diyor ki beyni... perde, perde, perde perde adam şöyle bir düşünüyor haa seks ve bazen de söylenmiyor yani sadece düşünüyor. Bu söylediğiniz iç ses oluyor yani. Anladım. Şimdi erkek beyninin seks düşünmeye ayrılmış olan Niye e, böyleymiş erkekler? Yaratılış deme uçarım. İşte açıklıyor. Bu oran yani beynin bu e, yönde düşünmeye ayrılmış olan... Ön oranı konteks. kadın beyninin cinselliğe kanalize edilmiş bölümünü oranla iki kat daha büyük. Ha beyindeki mesela şey merkezi Şimdi gibi. bir de bunun büyüklüğünü mü yarıştıracağız artık ya? <gülüyor> Ne diyoruz ona lob mu diyoruz? Yani ne, ne şimdi kör kort, ne korteks, korteks mi lob mu böyle mi? Denir. Korteks deniz herhalde. Yok değil mi? Et çağırıştırıyor korteksi bana? daha şey mi? Büyük. Şey yapıyoruz. Benim korteksim maşallah. Sonra bu aynı uzman diyecek önemli olan korteksin büyüklüğü değil içindeki düşünceler diyecek. Saçma sapan şeyler. Erkekler şey kendi ederim. arasında yarıştırır kendini. Evet. Be erkekler Loplu. kimle yarıştıracak ki? Kadınla yarıştırma anlamı var mı? Bak benimkine. E bende yok ki. Öyle bir şey mi olacak? <Gülüyor> yok öyle bir şey yok. Çünkü bazı zamanlarda seks düşünen erkek ciddi ciddi konuşan. Yani demin örneğini verdik. Perde diyen kadını bile ya perde diyen bir kadın var mı ya? <gülüyor> perde. Hayatım perde. Perde, perde, perde. Per çok özür dilerim de aynı mantıkta seks diyen adam var mı? <gülüyor> <gülüyor> İyi günler. <Seks>. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Niye abi senin tekel büfesinin önündeki adamlar öyledir? Nasıl öyle ya? Nasıl yani nasıl... Sen onların <gülüyor> da konuştuğunu biliyor musun? Ya bir şey konuşuyorsa da bir o cümle yapısı vardır. Gene. Ya dün gece bizim hanım bana perde falan dedi bir şeyler de saçmaladı. Ha seks demeye getirdi yani diye o öyle öyle tamam. konuşmalar geçiyor. Bir de yani de hayallerini yıkma ya şimdi bir dünya oluşturdun tekel büfesi diye. Tekel Tek büfesi yapıyorsun yani. Önünde diye bir adamları oluşturdun. Onu herkes zaten o ortama girebilecek adamlar değiliz biz bu yaştan sonra herhalde. Tekrar tam ]ıyorum. yaşına geldik Hadi ya. O ona girmek Dömeceğiz. için 30'u aşmak lazım. Bence o ben o büyüyü bozmak istemiyorum. Yani düşünmek istiyorum ben onlar ne konuşuyor Benim diye. Benim hoşdere'deki tekel büfecisi her seferinde beni davet ediyor çay vereyim de vereyim falan diye. Geçen ne? gün meyve suyu verdi. Aman bir şey içtim. i̇çtim mi? İçtim tabii ya. Sonrasın, falan sonra sonra ne yaptın hatırlıyor musun Sonrasın. Oturduk şey yaptık. Bir keresinde de orada oturmuşlardı yaz zamanı maç seyrediyorlardı. O kadar özenmiştim ki ama ne maçtan anlamlarım ne seyretmeyi severim ne oturacağım oraya diye şey yaptım. Böyle ee, hani dükkanın önü hoşleri bir mesafe evet. oluyor ya kaldırım mesafesi evet. bir de dükkanın kendine ait yeri gibi bir şey var orada hani. evet. kaldırımdan gibicesine evet. Oraya televizyonu koymuş. Sandalyeler kurulmuş. Hepsinin elinde çekirdeği meşrubatı. Bir ben de o sırada bir gitmiştim bir şey almaya. Şöyle bir şey bakmıştım. Keşke ben de aralarına alsam. Alırlardı halbuki ama. Alırlardı biraz ben serisi, orada kendimi bol. ezik hissederdim yani. Sen daha tabii o konuda eğitimli değilsin o yüzden senin biraz eğitime ihtiyacın i̇şte var. bunu söylüyorum ben zaten bu yaşlarda. Çünkü orada yani belli bir altyapı gerektiriyor abi. Şimdi niye sessiz sessiz seyreder harbiden maçı? Bir Olur de benim mı? futbol yorumlarımın uzmanlık gerektirdiğini siz de biliyorsunuz yani ben gerçekten de uzman gibi şey yapıyorum ama yani. maç sırasında ne ben hiç, abi hiç, hiç seni. biz hep maç sonrasında konuştuk önümüzdeki maçlara bakacağız dersen maç devam ederken <gülüyor> saçma sapan bir şey olur yani ama maç sırasında bir avantajın da var zaten adam seni çok dinlemiyor gözü maçta aklı orada daha rahat yorum yaparım diye düşünüyorum Bu topçu da iyi koşuyor mesela topçu Topçu deyince bir kere zaten yaş olarak şey eski tüfek eski ortaya... tüfek oldun ortaya çıkıyor. Sıkı be. topçu bu çocuk sıkı topçu bunu takip edeceksin mesela. Kime diyeceğim? De, takip edeceksin derken ne Büfeciye mi diyorsun takip edeceksin? Şu anda kime izliyorsam açı? Mesela kime diyeyim? Serkan'a. Serkan, Serkan kim? Güçlü Serkan. Bilmiyor An musun sen onu? Allah. Kaleci olan. Vay vay. Serkan Güçlü ya. Serkan doğru söylüyor. Hakikaten bir yıldız doğuyor diyoruz. Doğuyor milli takım'a da çağırdılar. İşte bunları söyleyeceksin. Adam ama bir anda ağzımızın payını verdi o var ya. Hakikaten ya biliyor muyum? Merzi bir futbol dua yeniymiş sevgili. Do, doğuştan demek ki yaratılış. <gülüyor> Oyunun kralı değişti yani o zaman. <gülüyor> Buyurun Doğru. Fire Bey. O zaman size <gülüyor> çok önemli bir şey vereceğim. Alışverişe çok zaman harcıyoruz değil mi arkadaşlar? Doğru. Orada saatlerimiz geçiyor. Sıkılıyoruz, bunalıyoruz. O dükkana gir, bu dükkana çık. Arada yorul, yorul, yorul ve seks, seks, seks... Doktor Laha'nın deyimine göre... <gülüyor> Ondan sonra ne oluyoruz? Asaflarımız bozulmuş bir şekilde eve evet, geliyoruz. Attığımız taş ürküttüğümüz kurbağalara değmiyor. Ne yapıyor? Değmiyoruz. <gülüyor> evet. Artık e, vitrinden alışveriş yapabilme... Yetisi, Ralph Lauren firmasının Amerika'daki, Amerika'daki Chicago kentindeki bir uygulamayla başladı. Herkes vitrinde görüp beğendiği kıyafetleri beklemeden satın alabiliyor. Zaten öyle, vitrinde görüp beğeniyordu herkes. Abi her şeyi de vitrine koyamıyorsun ki, bazen mesela ben biliyorum yani dükkanda... Bak şu da haberin içeriğinden uzaklaştığını <gülüyor> ben hissediyorum. <gülüyor> Mesela bir markete gidiyorsun. Markette <gülüyor> Market hiç vitrin olmuyor. <gülüyor> Olur mu? Asmış oraya adam pastırmalar bilmem böyle içeri giriyorsun. İçeride... Makarnalar. Makarnalar. <gülüyor> Makarnalar. Saçma sapan bir şey. Saçma sapan bir şey. Ee, o yüzden e, bu artık internetten sipariş vermekte e, çok out, bitti adı bitti bundan sonra vitrin'e görüyorsun abi şunu istiyorum şunu istiyorum şunu istiyorsun <gülüyor> 30 saniye sonra lak paketlenmiş bir şekilde şimdi istiyorsun kimden istiyorsun daha doğrusu bu? hiç, hiç o, ekran şey, vitrin camına dokunmak diye çirkin bir şey var ya dokunuyor evet. zaman insanlar sinirleniyor özellikle mağaza çalışanları çünkü vitrinleri onlar siliyorlar ya gazete kağıtlarıyla tamam. sabah görmediğimiz saatlerde böyle gazete kağıtlarıyla şey, eee evet İşte artık böyle vitrine dokunuyorsun Şu diyorsun mesela şöyle. Hangisi diyor şu şu o diye, onu. Ya Öbür türlü de ondan çok farklı değil ki Şu vitrindekini montun şeyini Mediumunu denemek istiyorum diyorsun Kime diyorsun bunu Oradaki çalışan işte göğebi Bunu içinden geçiriyorsun Orada medium var her şeyde medium. Da, <gülüyor> O medium içinden geç şu adama <gülüyor> Medium verin diyor Hayır. Peki bir şey soracağım Çok özür dilerim Hayır. Bir tane kürk var içeride Medium bir kürk ben girdim Dükçen'e, Oktay girdi. Sen de bitirdin, satıcısın. Tamam, satıcıyım ben. Sen de canlı mankenmişsin. Canlı mankenmişsin. Bir... Bahaya kılıç gibi mi? Yani. E, onun gibi ama tamam. hareketli öyle, hareketsiz durmuyor. maze o gün bir espri olsun diye sana çıplak bedenine kürk giydirmiş. Biz geliyoruz. Konuşuyor muyum ben yoksa öyle Konuşuyorsun ya, Bir içeri laf atıyorsun falan. Bir sempati tamam. ortamı Esprili manken yani. Esprili manken. Biz içeri girdik. Siz de ne haber lan koca kafa diye ben oktaya mesela laf attım. Ben bir şey oralı olmadım. Ben bir an önce çünkü şu anda kürke odaklanmış bir halde koşuyorum böyle tamam. gidiyorum. Gördüm dedim ki bu kürkü midyumundan istiyorum. <Gülüyor> Mağazadaki tezgahtar kız dedi ki Hay hay beyefendi sizi şöyle alayım dedi. Çünkü kürk alacağım şey yapayım. anladı benim ne mal olduğumu. Anladı çünkü konuşmalı <gülüyor> evet. Ondan sonra bana tam kürkü çıkardı. Oktay sende lafı kesti. Orada çünkü o da bir yandan beni kesiyor. Pardon diyorum ben. Bu adam mı? bana koca kafalı dedi. Diyorum. Diyorsun ve diyor ki bu adam da ben, ben diyor burada diyor ben medium kürk alacağım. Şu kürkü aynı kürkü gösteriyor ve bir tane medium kürk var. İkincisi senin üstünde ve sen tamamen çıplaksın. Ne yapacağız abi? Nasıl? Soyunacağım ortada her bir sorun, sorun yok ki ya Bir dakika ortada bir sorun iki tane medium kürk varsa al işte birini git bye. Peki bu adam ne giyecek Okta Hiç mi düşünmüyorsun Çünkü adam Mağazaya imzalıyor. gelirken ne giydin Mağazaya donsuz geldin Ben, ben nasıl geldin <gülüyor> ne bileyim ben o gün Ya başka şey giyerim istiyorum giyerim. Olmaz kürk tane Peki o zaman şöyle yapıyoruz Senin üstünde large var Tamam Bir tane medium kürk var iki tane medium giyecek adam var Buyur buradan yak buyur buradan ya koktay. E üstünde large olmasının hiçbir anlamı olmadığını biliyorsun değil mi Fahim? O biraz dökümlü dursun diye seviyor. Ben sizi. çok özür Şunu da sormak istiyorum. Benim üstümde bir şey olmasının da hiçbir anlamı yok. <gülüyor> Şu yaptığın şeyde. Mesela <gülüyor> e, benim üstümde diyelim kürk yok. Evet. İki tane kürk var. Üç müşteri geldiğinde gene aynı problem. Ben burada çıplak da do dolaşamıyorum. Belki ya. bir dördüncü müşteriyi korkutup <gülüyor> problemin büyümesini e, engellemiş ya olur. Ya ben istiyorum ki Şöyle bir şey düşündüm ben. Yani e, o zaman şöyle seninkini alıyorum abi. Bir şey düşünmediğini anlıyorsun. Hay hay, ben bu adamı iptal ediyorum. Beni sözleşmemi feshediyorsun. Sözleşmemi fesh <gülüyor> tek taraflı olarak ediyorum. Bir kuruşta koklatmıyorum. Seni tezgahtar yapıyorum. Tamam. Sen tezgahtar. Benim işime gelir. Tamam mı? Üstünde böyle bir bluz var. Bluz değil de gömlek. Ama güzel bedenine oturmuş. Tamam. Zarif biçimli vücudunu her sarı santimetre seni sarı değil çık füme. Tamam. açık füme mi? Çünkü o bizim dükkanın genel şeyisi. ha, tarzı. Açık personel füme. Rengi, personel böyle giyiniyor. İçeri içeri girdik. Önce ben girdim. Tamam. Nezih de bir ortam. Ben bir medium kürk almak istiyorum. Şunu beğendim diye. Tam geleceğim sırada pardon, ben de o kürkün aynısının mediumunu deneyebilir miyim? Ne yapacaksın abi? Kim diyor? Ben mi diyorum Sen abi? diyorsun abi. Ege diyorum, değil mi? Tezgahtara yani. Kime demek istedin? Aklında birisi varsa. Sana mı? diyorum çünkü sen daha bir ev sahibi gibi duruyorsun oradan da. Ben çünkü niye sen, bilmiyorum ama. Sen al, alacak mısın kürkü? Ben alacağım canım. Tamam. Ben biraz da sana cebimi Elim. gösteririm. Cebim çok şişkin duruyor. Beyefendilerim elimizde kalmadı getirdilerim. Yok elimizde de yok bir tane var. Ne yapacaksın abi? bir tane vardı. Sonuncusunu da bu beyefendi aldı diyeceğim. Ben alacağım yani. Hı -hı. Oktay bu da sana aynen kapak. E ne var abi ben zaten sonradan <gülüyor> gelmişim. Kürk istemiyorum. E bir şeyim yok. Ee, Sen bu kafayla gidersen daha çok. dokunmatik sisteminle ne, hangi şey çözülmüş oldu? Dokunmatik sistemle Hı -hı. Kim önce dokunursa abi. E, e burada da kim önce tezgahlara söylerse o alıyor işte kürkü. Ama şöyle de olabilir. Ben belki de bakıcıyım. Alıcı değilim de bakıcıyım. Öyle adamlar var. Mesela canı sıkılıyor. Bütün gün geziyor. Orada onu giyiyor. Bir de terlemiş. Onu giyiyor. Böyle buraları pis pis kokuyor. Ben o adamlara gıcık oluyorum esas. Fahir çok teşekkür ederim. Oktay senin söylemek istediğin bir şey Benim söylemek istediğim bir şey yok. Yani ekmek alır gibi mesela. Gözünüzle seçiciniz mi diyor. Kürtleri lütfen gözünüzle, gözünüzle seçiniz mi Bence Kürt girmeyelim ya. ya. Naylon falan olabilir. Günaydın. Good ay I I dün dün dün I I I